Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de kurumsal kültür sanat alanlarının dışında faaliyet gösteren, devlet ya da özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Bağımsızlara bagimsizler.org web adresinin yanı sıra ve Açık Radyo Açık Dergideki bu programın yanı sıra info.atbağımsızlar.org adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Ekmel Artan Bağımsızlar ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta Adans'la beraberiz. Dila Yumurtacı, Merve Uzun Osman, Melek Nur Dudu tetik bizimle beraber. Merhabalar. Evet. Merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Bir eksik merhaba var. Ben, ben iki kişi merhaba deyince <gülüyor> e, merhaba demiş sayıldım diye düşündüm. Melek sana da merhaba <gülüyor> Merhaba. E, 2008 yılında bir araya gelen Da Dans, dans, sinema, tiyatro ve performans sanatı başta olmak üzere farklı disiplinleri bir arada kullanarak yaratımı amaçlayan bir topluluktur diyorsunuz web sitesinde. E, ve bizim için Da Dans'ın dadası takip edilen bir akım değil, sanıyorum da da da da sesiyle ilişkilidir. Tanımların, kalıpların ve kuralların dışında bize özgü olanı yaratmak bizi heyecanlandırır. Da da da da doğru muydu? O da da da evet. da Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Siz kendinizi anlatır mısınız? Ben evet. mi başlayayım sözleri? Dila sen yapalım? başla. Evet, sen başladın. başla bir daha. Tamam. Ben Dila Yumurtacı. Performans sanatçısı ve eğitmenim. Çok kendimden bahsetmeyeceğim. Hemen da dansdan biraz bahsedeceğim. 2008 yılında Galatasaray Üniversitesi'nin bünyesinde aslında kurulduğumuzu söyleyebilirim. Üçümüz de dans, bale, çağdaş dans kökenliyiz. Üniversiteye girdiğimiz, yani ben üniversiteye girdiğim zaman okulda bir dans kulübü yoktu. İlk böyle şey oradan başladı. Daha sonra işte dersler, birlikte üretme derken ben böyle bir topluluk isteğiyle da Dans'ı oluşturmaya heyecanlandım ve en başından beri Merve de Melek de zaten ilk yıllardan itibaren birlikte üretmeye, paylaşmaya başlamıştık. Ve yani hani sadece bir kulüpten öte gerçekten kolektif olmak ne demek üzerine düşünerek birlikte üretmeye başladık. Üretme derken de yani... Sadece dansla sınırlı kalmadı bu. İlk yıllardan itibaren video, kısa film, dans tiyatrosu, farklı alanlarda birçok e, disipline e, kullandık. E, ve sadece hani sahne üzerindeki e, performanslardan öte e, işte kamusal alanda işler yaptık, e, müzelerde yaptık, çok çeşitli yerlerde farklı farklı projeler e, yaptığımızı söyleyebilirim. Bir de tabii hani sadece bu kolektif 3 kişiyle de sınırlı kalmadı. Çok fazla işbirliği yaptık farklı alanlardan sanatçılarla. E, hala da aynı şekilde böyle olabildiğince genişleterek üretmeye birlikte devam ediyoruz. Belki bilmiyorum Melek, Merve siz de biraz eklemeler yaparsanız böyle çok genel kısa bir şekilde da danslarını hani bu şekilde ben e, anlatabilirim şey söyleyebilirim. Kurulduğumuzda özellikle bir haydi bir kolektif kuralım gibi bir niyetle çıkmadık tabii ki yola. Biraz şöyle bir ihtiyaçtan oluştu sanki. üçümüz de dansın bünyesinde ürettiğimiz tarzda işler, yani sanat background'lı bir lisans derecesini okumayan tarafta, Dansta da, performans sanatı bölümünde de değildik. Ben sosyoloji mezunuyum. Dila ve Melek de iletişim mezunları. Dolayısıyla hani bir yandan ama üçümüz de dışarıdan Bale kökenli bir eğitimden geçti. Bale, modern vesaire. Ee, onun sonrasında böyle kendimize açıkçası bir üretim alanı bulmaya çalışıyorduk. Ve o dönem 2008 yılında e, İstanbul'da biraz daha bu sahne dans kökenli. Yani akademik olarak dans okumuş kişiler temelli gidiyordu. Dışarıdan hani e, alaylı diyeceğimiz e, bir grup insan pek yoktu. Biz de sanırım ona karşı bir danışma şeyiyle bir araya geldik. Hani tek başımıza. O alanda var olmak daha zordu açıkçası. Hem dostluk da o şeyi pekiştirdi, o bağları pekiştirdi. Hem de böyle bir o kendimize bir alan yaratmak ihtiyacından bir yere geldik diyebilirim. Yani aslında üçümüz de aynı üniversiteden mezunuz işte bale eğitimi, dans eğitim vesaire ama sonra hayatın içinde, yıllar içinde üçümüzün de profesyonel iş alan alanları vesaire çok ayrıştı aslında. Ama e, o ayrışmanın da böyle çok beslendiği bir alan oldu da dans bizim için. E, i̇şte Merve daha kurumsal bir e, hayatı seçti ve orada ilerliyor. E, i̇şte Dila daha performans tarafında ve işte eğitim eğitmenlik tarafında ilerledi. Ben daha sosyal girişimcilik vesaire. Böyle onların bir aradalığı da bizi çok besledi diye ufacık onu eklemek istedim. Yoksa çok güzel anlattı e, Dila ve Merve. <gülüyor> Bu 2008, yani ben 2005, 2006, 2007 yıllarını hatırlıyorum. Özellikle o dönemde İstanbul'da dans sahnesi herhalde bütün zamanların en iyi zamanını yaşıyordu. Çok fazla destek vardı, çok fazla yeni girişim vardı. Hem okullu hem okulun dışından gelen. Sonra ama işte 2010'lara doğru aslında bu... Canlılık kayboldu ve bugüne doğru geldiğimiz çok da bilemiyorum ama sürekliliği olan en azından evet o zamanlardan süre, beri sürekliliği olan çatı dansın e, ve çıplak ayakların belki daha sonra başlayarak dışında aslında dans sahnesinde çok fazla da e, oluşum yok. Yani dans için tabii ben şeyi mesela eklemek isterim. Dans için e, bir mekana fiziksel bir mekana da ihtiyaç duyuyoruz. Yani işte provalar Yapılırken ki geniş büyük bir alana ihtiyaç var o fiziksel beden için. Buna ihtiyaç duyuyoruz ama biz mesela da dans olarak kendi alanlarımızı bir şekilde yarattık bulduk. Hani öyle düzenli bir mekanımız bu on yıllık süre içinde diyelim olmadı aslında. Yani ya evimizi atölyeye çevirdik ya başka mekanları kullandık bulduk. Ee, hani bu mekan konusu da tabii bir sorunsal aslında e, kolektif olurken özellikle dans performans açısından baktığımızda. Ama sadece mekanda değil herhalde 2005-2008 arasındaki o canlılıktan bugüne gelişti. Herhalde başka şeyler de değişti. Yani özellikle dans sahnesi ki o onca, şimdi tabii üniversite sayısı da azaldı bildiğim kadarıyla evet. değil mi? Yıldız da kapandı evet, çünkü. Evet, Yıldız teknik e, de kapandı. Evet, dolayısıyla hala yani yeni yetişen üniversitede öğrenciler olmasına rağmen, üniversiteden gelenler olmasına rağmen sahada öyle bir canlılık da yok. Başka koşullar neler? yani bir bunu soracağım. Bir de siz kolektif olduğunuzu söylüyorsunuz, yani kurumsal bir yapınız yok, yani dernek vesaire gibi bir yapılanma içerisinde güzel kişilik yok. değilsiniz. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle bir ee, şey nasıl belki? Ee, mesela örneğin bizim ilk yere geldiğimiz dönem, Dilâ biraz bahsetti, işte o çalışma alanımız bile tabii ki şey kaynak yoksununda ee, hiçbir zaman böyle bir yeri tutup orada çalışalım bir stüdyomuz olsun diyebileceğimiz bir durumda değildik. Örneğin Galatasaray Üniversitesi'ne. Ee, yanan Süslü Sarayı'nın e, geniş e, şeyinde, ne denir ona, e, öğretmenler odasının arasında böyle işte saray <gülüyor> e, salonu. Süslü salon. O, Süslü salon, evet. Orada çalışıyorduk. Yani işte gelen gidenler oluyor e, vesaire. E, böyle bir alanda var olmaya çalışıyorduk. Sonra işte ev alanları falan. Biz de şeyler yoktu yani o dönemde. Sonradan gelişen bu işte daha bağımsız festivaller oluşumlar hani böyle sanatçıların işlerini bir küratör eşliğinde hani toparlayıp bir seyirciyle buluşturacak daha bağımsız organizasyonlar da yoktu. O dönem bizim böyle seyirciyle buluşma yöntemimiz yani gidip sahnelerle konuşmak fiziksel tiyatro sahneleriyle konuşmak işte anlaşmaya çalışmak ve oranın işte bilet girasını çıkarmak yani biz zaten yani bize hiçbir şey kalmıyordu neredeyse geriye zaten sadece orada bir e, performans sergilemek için kazandığımız, kazanmamız gerekeni kazanıp oraya bırakıyorduk gibi e, olan bir dönemde. E, o yüzden sürdürülebilirlik ekstra zordu diyebilirim. Daha sonra 2010'larda bence daha filizlendi bu bağımsız inisiyatifler. Biz de böyle ulaşıp olduk. İnsanlar bizi bulur oldu. Biraz böyle tabii arkadaş çevresine daha endeksliydi onlar o zaman. Şimdi daha o anlamda gelişti. E, o zamana göre çok daha fazla fon da vardı yani. Hala yetersiz olmakla birlikte e, belli yerlere hani en azından şuraya başvurabilirim. Şu fon var, bu var falan diye bir iki yer sayabiliyorsunuz en azından. Peki kolektif olmak fonlara başvurmakta zorluk çıkarmıyor mu? Yani tüzel bir yapımın olmaması? E, tabii, ki, tabii ki. Yani şey fonu bırakın işte bir sergiye katılmak istediğinizde bile doldurulacak formun işte yapısı, <gülüyor> kolektifliğe açık olmayabiliyor. Biz genelde işte buna başvuralım ama bir bakalım kolektiflere de kabul ediyorlar gibi bir ön filtreden geçirmiyoruz örneğin. İşte bakıyoruz zaten genelde yazılmamış da oluyor oraya hani kimler başvurdu kısmına. Yazılmamış da mail atıyoruz, danışıyoruz vesaire olmayabiliyor dediğiniz gibi. Hı hı. E şunu da söylemek istiyorum ben. Mesela işte 2005 yılında Garaj İstanbul vardı, iyi e Dans vardı. Hani bayağı bir etkinlikler dans açısından tabii, böyle. Tabii fazla yoğun çok şeydi yani o dönemler ee, ama yine de o döneme baktığımda ben şimdi yurt dışına çok sanatçı geliyordu çok besleyiciydi burada da üretimler daha fazlaydı genç kuşaktan ama yine çok az sayıda yani bağımsız ve böyle genç e, şeylere az bir alan açıldığını düşünüyorum o dönem o dönemde de belki şu an hani biraz daha gerilla tipli bir şekilde e, daha çok kolektif var yani alan yok ama yine de daha çok kolektif oluşuyor. Yani o bir aradalık, o hani zorluklara karşı hani tek durmayıp gerçekten bir bir aradalığın gücünü ben şu dönemde e, görüyorum, hissediyorum etrafımda. Evet, evet ama bu belki bir parça bu İdans'ın e o dönemdeki katkılarından da bağlanabilir ya da... E Kesin. Onur Topal Sümer'in yaptığı Dans Kamera İstanbul vardı. Sonra Dans Buluşma Ankara'da vardı. Yani sinemayla dansı sizin de yaptığınız bir şey. Bu sinemayla dansı birleştiren etkinlikler de vardı. Herhalde onlar da aslında bu bağımsızlığı oluşturan girişimlerden Saymak lazım. Kesinlikle öyle. Bizim de ilk katıldığımız etkinliklerdi zaten bu saydığınız Onur e, Topal Sümer'in yaptığı e, <gülüyor> kamerayla e, dansı buluşturduğu etkinlikler. O yüzden kesinlikle o dönemki e, meyveler aslında belki de şu an olanlar. Evet bir de e, şey kısmı da etkili olmuş olabilir gibi geliyor bana zamanla. E, ya yani Bu biraz da hissi bir şey gözlemlerime dayanarak söyleyeceğim bir şey. E, Disiplinler arası geçiş daha kabul edilebilir ve daha <gülüyor> e, tercih edilebilir bir hal aldı. Yani işte sen dans kökenlisin, dans mezunusun, o zaman dans etmelisin. Sen işte sinemacısın, o zaman sinema üretmelisin. Ayrımı biraz daha keskindi belki e, geçtiğimiz yıllarda. E, belki de biz o yüzden işte dans okumamış insanlar olarak, yani biz aslında dans, okumadık işte sinema okuduk iletişim okuduk bunları birleştiremez miyiz acaba? Kaygısı da yaşadığımız oluyordu. Yani birleştiremez miyiz derken bunu becerememek anlamında değil ama bu kabul görür mü acaba noktasında endişeler oluşuyordu. O endişeler de yavaş yavaş azaldı bence ve o yüzden birçok insan yani hani o alanı olmak ne demekse zaten hani birçok alanda uzmanlaşmayı ve onları birleştirmeyi, daha disiplinleri bir araya sokmaya başladı. O yüzden de Dilan'ın dediği gibi daha çok kolektif var, daha çok oluşum var, daha çok yapı var. Biraz hı hı. buna da bağlayabiliriz gibi. Evet, ediyorum. evet. Bu galiba aslında yaşadığımız dönemin getirizlerinden bir tanesi. Bir yandan da tabii sizin iletişimden geliyor olmanız da aslında belki bu, bu işi kolaylaştırıyor. Olabilir. <gülüyor> ben de görsel iletişimde ders verdiğim için söylüyorum. Her şey birbiri içine giriyor. Bütün disiplinler hakikaten harmanlanıyor ve çok geniş bir alan açıyor aslında. Ee, evet. Öte yandan siz son dönemde bir de kolektiflerle ilgili bir çalışma yaptınız. Bir dizi konuşma organize ettiniz. Kole yani kolektiflere olan ilgi ya da niye böyle bir dansın ve sinemanın dışında kolektifleri bir araya getirmek nereden e, gerekti ya da niye böyle bir ihtiyaç duydunuz ve nasıl bir süreçti? Ben başlayabilirim isterseniz. Biraz geriye çek olursak bizim hani Kolektif kimliğimizin aslında bence en böyle işte onun farkına vardığımız yıl 2017'den itibaren diyebiliriz. Çünkü o sene şeye katılmıştık. Leyla Kabuğ'un küratörlüğünde Halka Sanatta Komşuda Pişer bize de düşer isimli bir sergi olmuştu. İstanbul İstanbul Bienali'nin yan etkinliklerinden biri olarak. Bu sergi kapsamında tamamen sadece bütün katılımcılar kolektiflerden oluşuyordu. Sanat kolektiflerinden oluşuyordu. Biz de orada aslında yani tabii ki yine farkındaydık bir kolektif olduğumuz ama şeyi iyice üzerine düşünür e, halde bulduk kendimizi. Yani kolektif üretimdeki işte o yatay organizasyon yapısı yerlerinden farklı e, işte bir imece usulü bir çalışma var e, sürekli. Bir dostlukla e, karışan bir üretim süreci var. E, bu dönemde bence bizim kolektif bilincimiz, kolektiflik bilincimiz e, daha ağır, ağır bastı. Ondan beri de aslında e, hep bunun farkındalığıyla hani, üretimimize devam ettik. İşte bahsettiğimiz o, hani şu sergiye başvurabiliyor muyum, bu fona biliyor muyum, neden kolektifler yeterince görünür değil, birbirlerini tanımıyorlar. Mesela o sergiye katılmadan önce biz de diğer kolektifleri çok tanımıyorduk. O sergi sayesinde katıl, oraya katılan işte bir buçuk kolektif, işte Ha kolektif, e, başka kimler vardı kızlar? Artık işler, Artık, işler. artık işler. Aynen bu gibi kolektiflerle hani orada bir bir araya geldik ve sergi sürecin üretimi de kolektifler arası bir kolektif üretim gibiydi. Böyle bir makro düzeyde de bir kolektif üretim gibiydi. Çünkü hani onun için işte bir böyle sosyal buluşmalar eklendi. İşte işler birbirleriyle konuşsun istendiği için çok bir araya geldik biz o kolektiflerle. Bu bu ihtiyaçla yani biz kolektifleri biz bile hani çok tanımıyoruz birbirlerinden haberdar değiller ve aslında Türkiye ortada kolektif üretimde aslında birçok zorluğa karşı ihtiyaç duyulan giderek önemi de artan bir şey olduğunu düşünerek hani dedik ki biz başlatalım böyle bir şey hani biz ulaşalım bildiğimiz kolektiflere böyle bir yani sözlü tarih demek çok şey abartılı olacak, iddialı olacak da yine de böyle bir aşire bir kırıntı bırakalım yani bu insanlardan en azından çünkü hepsi kurumsal değil, biz bile hani bir dernek vakıf değiliz. Ee, hani biz yapmayı bıraktığımızda bunu hani 12 senedir yapıyoruz bir kolektif ama yapmayı bıraktığımızda havaya mı gidecek? Ee, hani arkada bu sürece daha ne kalacak? Düşüncelerle. E, bildiğimiz kolektiflere böyle ulaşarak kolektifler konuşuyor diye bir e, konuşma serisi yapmaya başlamaya karar verdik. O dönemde tabii tam pandemiye denk geliyor. E, bütün her şeyin online'a döndüğü dönem. O dönem o açıdan elverişli oldu. Herkes böyle özellikle performans sanatları alanında fiziken bir yere gelmek de zordu. Böyle bir şeyle oraya kanalize olduk ve kolektifleri e, davet ederek onların işte yapıları, üretim süreçleri e, hedefleri üzerine böyle bir arşiv çalışması gerçekleştirmeye karar verdik. E, şunu dört eklemek konuşma istedim. yaptınız galiba. Dört buluşma oldu ve bunlar herhalde web sitesinden erişilebilir. Öyle mi sizin dadans.com'dan konudan mı? Youtube'un arasında da ekle Dadans'ın. E, orada aynen canlı yayın olarak yapıyoruz. Daha sonrasında istendiği zaman erişilebilir durumda. Dila bir şey söylüyordu. Hı. Evet şunu da eklemek istedim. yani e, Hepimiz bir bir şeyler üretiyoruz kolektifler olarak belki ama gerçekten o sürecin de konuşulması çok değerli. E, dertlerimiz oluyor, kendi aramızda konuşuyoruz ama bunu niye e, bir araya daha çok gelip kolektifler olarak konuşmayalım? Belki o başka bir şeye dönüşür. Yani gerçekten bir ihtiyaçtan aslında bir yandan çıktı. hani Hem arşiv anlamında bir çalışma evet ama bizim için de e, değeri çok büyük yani. Kim ne yapıyor haberdar olmak ve birazcık da o arkadaş çemberlerinin de dışına taşabilmek. Yani evet dostluktan arkadaşlıktan yola çıkıyor birçok şey. Organik bir şekilde gelişiyor kolektiflik belki. Ama birazcık daha onu işte o tanımları yeniden konuşmak, sorunları yeniden konuşmak ve çemberi genişletmek için de bu yayınlar bir araç oldu. Kaç kolektifle buluştunuz? Biraz organizasyon anlamında zorlanıyoruz yani ulaşmak anlamında yine işte o arkadaş çemberinden ilk bir başlangıç oluyor. Ee, bir buçuk kolektifle konuştuk, Clankist ile konuştuk, çok ayaklılarla konuştuk, ee, bağımsızlarla konuştuk en son. Ee, şimdilik dört <gülüyor> yayın oldu. Yani Aha. önden işte biraz böyle planlayarak ilerlemeye <gülüyor> çalışıyoruz ama... Zor yani bütün kolektifleri de bir araya getirmek, toplamak kimi zaman Evet evet ulaşmak. hepsi dans ve performans alanından değil ya da doğrudan sinema sizin ilişkileriniz bakımından söylüyorum. Biz de aslında bu um, bağımsızlar ekibi derken herkes aslında görsel sanatlardan geliyor ve biz bu konuşmaların görsel sanatlardan hep olacağını Varsayıp bunun üzüntüsünü duyuyorduk ama öyle olmadı. Geçen hafta su kültürü üzerine konuştuk. Bu hafta dans ve performans üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla çeşitli evet çeşitlilik var alanda ve hemen de görünür hale geldi. Belki işte bu bütün bu konuşmalar bu kolektif yapısının yapısının da dernekler vakıflar gibi güvenilir inanılır birlikte iş yapılır para verilir alınır bir yapı olduğunu. Belki fon sağlayanlara da e, göstermeye yarayacak ve güzel bir kişilik olmadan da çalışmak bu alanlarda mümkün ve daha kolay olabilecek. Umuyorum, umuyorum öyle. Buradan böyle minik de bir olsa açık çağrı da yapmış olalım bu arada sayenizde. <gülüyor> hani e, biz ulaşabildiğimiz kadar çok böyle kolektifle bir araya gelmeye çalışıyoruz ama bu yayını dinleyenler olursa ve İzmir'e iletişime geçmek isteyenler olursa seve seve e, konuşuruz, görüşürüz dadans da dadans at gmail.com'a yazabilirler. Yani hı hı. İki tane dadans peş peşe. E, Dadans'ın Instagram sayfasından yazabilirler bize mesaj olarak. Peki bu kolektiflerden öğrendiğiniz, öğrendiğimiz son söz olarak söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Valla ben umut diyebilirim herhalde. Genel <gülüyor> ortak bir e, umut kavramı etrafında bir şekillenmeye şahit oluyoruz. Biz kendi aramızda da bunu hep konuşuyoruz. Başka kolektiflerle, insetiflerle buluştuğumuzda da benzer ifadeleri alıyoruz. Zorlukları var. Yani tabii ki her şeyde olduğu gibi. Bir mücadelenin çok büyük bir parçası bütün bu alanlar. Hı hı. E, ve fakat o hani umuttan yola çıkarak bir arada olma ve kolektif üretme ortak faydası var. Genelde şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Diyalog diyebilirim ben de çünkü yani kendi içinde bile sürekli bir diyalog içeren bir yapı durumu her şey hani müzakere değil ama sonuçta birden fazla insan olduğu anda bir sorunsal etrafında bir fikir etrafında sürekli bir fikir çarpıştırması bir diyalog artı eksisi böyle bir diyalektik bir süreçle giriyor sürekli ben onu çok faydalı buluyorum hep böyle daha verim yaratan bir süreç da ihtiyacı olan bir şey aslında evet ve bu Bence da dilersen de küçük abi. bir şey Küçük bir şey daha ekleyeceğim. Ben de hani bütün bu konuşmalardan fark ettim. Her kolektifin kendi yapısı birbirinden çok farklı, metodları çok farklı, çok çeşitli. Tek bir doğru, tek bir yol yok. O yüzden hani o çeşitliliği görmek adına da her seferinde ilgi uyandırıcı, merak uyandırıcı. Evet tam da bu söyledikleriniz bağımsızların tezini doğruluyor aslında yani kültür sanat alanındaki bu canlılığı sağlayan da aslında galiba bu bağımsız yapılar. Çok teşekkürler. Ee, bu akşam Da kolektiften Dila yumurtacı Merve Uzun Osman, Melek Nur Dudu Tetikle beraberdik. Hepinize çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.